81. mektup. Bu mektup Lala yazılmıştır. Müslümanlığı yaymak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala bizi ve sizin İslam'ın şerefini anlamamızı ve onu korumak için çalışmamızı artırsın. 100 seneye yakın bir zamandan beri İslamiyet yardımcımız kaldı. Öyle oldu ki kafirler Müslüman memleketlerinde yalnız dinsizliklerini, kötülüklerini yapmakta kalmıyorlar. Müslümanlığı büsbütün yok etmek istiyorlar. Müslümanların ve Müslümanlığın izini adını bile bırakmamak için kıyasıya uğraşıyorlar. İşi oraya kadar götürdüler ki bir Müslüman İslamiyet'in emirlerinden birini açıkça yapmaya, hata söylemeye kalksa öldürüyorlar. Mesela Kurban Bayramı'nda Hindistan'da Müslümanlar inek kurban ederler. Kafirler Müslümanlara cizye vermeye belki razı olurlar. Fakat inek kelimesine hiç razı olmazlar. Yeni hükümetin ilk zamanlarında Müslümanlık yayılırsa ve Müslümanlara kıymet verilirse sonu iyi olur. Fakat Allah göstermesin böyle olmazsa Müslümanların işi çok güç olur. el -gıyaz, yani imdadımıza yetiş ya Rabbi, bize yardım et ya Rabbi, Müslümanlara yardımcı ol ya Rabbi. Bakalım hangi Mesut talihli kimse İslamiyete yardım etmekle şereflenecektir. Bu şerefi bakalım hangi kahraman kazanacaktır. Bu Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine ihsan eder. Allahu Teala büyük ihsan sahibidir. Allahu Teala bizi ve sizi peygamberlerin en üstününe uymak şerefinden ayırmasın. 82. mektup. Bu mektup İskender Hanı Lodi'ye yazılmıştır. Masiva'yı unutmadıkça kalbin selameti bulmayacağını bildirmektedir. Hak Teala bizleri ve sizleri her zaman kendisiyle bulundursun, kendisinden başkasıyla olmaya bırakmasın. Miraç gecesi gözü Allahu Teala'dan hiç ayrılmayan insanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Bize ve size her şeyden önce lazım olan şey kalbi Allahu Teala'dan başka şeylerin hepsinden kurtarmaktır. Kalbin bu selamete kavuşabilmesi için Hak Teâlâ'dan başka hiçbir şeyin kalpten geçmemesi lazımdır. Kalpten hiçbir şeyin geçmemesi için de masivayı yani Allahu u Teala'dan başka her şeyi unutmak lazımdır. Bunları unutmaya fena denir. Bu yolun büyükleri buyurmuşlardır ki Allahu u Teala'dan başka herhangi bir şeyi kalpten geçirmek için uğraşılsa hiç geçmemelidir. İş bu dereceye varmadıkça kalp selameti bulamaz. Bugün bu nimete kavuşan kimse anka kuşu gibidir. Yani yoktur. Hatta buna inanacak kimse de kalmamıştır. Arabi'nin dediği gibi, nimete kavuşanlara nimetler afiyet olsun. Zavallı fakir aşık birkaç damlayla doysun. Daha çok ne yazayım? Önceniz ve sonunuz selam olsun. 83. Mektup Bu mektup bahadır hana yazılmıştır. Zahiri ve batını toparlamakla beraber İslamiyetin zahirine ve hakikatine yapışmayı bildirmektedir. Hak dağınık şeylere olan bağlılıklardan kurtarsın. Mukaddes olan kendisine tam bağlanmakla şereflendirsin. Bu duamızı peygamberin efendisi hürmetine kabul buyursun. Farisi'nin dediği gibi her ne ki güzeldir Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir, şeker bile olsa. İnsanın zahirini parlak olan İslamiyet'in zahiriyle süslemesi ve batınını da hep hak talayla bulundurması çok güç bir iştir. Acaba hangi talihli bir kimseyi bu iki nimetle şereflendirirler? Bugün bu iki nimete birlikte kavuşmak, Hatta yalnız İslamiyet'in zahirine uymak ele geçmez bir hazine gibi olmuştur. Kibriti Ahmer'den yani demiri sürtünce altına çevireceği sanılan maddeden daha kıymetlidir. hak Teala sonsuz olan merhametiyle geçmişlerin ve geleceklerin en üstününe uymakla zahirimizi ve batınımızı şereflendirsin. allah Teala selamet versin. Sevdiklerimin ayrılığından ruhum kan ağlıyor. Onların ferakından kemiklerimin ilikleri yanıyor. 84. Mektup Bu mektup Seyyid ahmet Kadiri'ye yazılmıştır. İslamiyetin ve hakikatin başka başka olmadıklarını ve hakkul yakine kavuşmanın alametlerini bildirmektedir. Hak Teâlâ İsamiyet caddesinde ilerlememizi nasip etsin. Bütün gücümüze onun mukaddes zatına çevrilmemizi ve bizi bizden almasını ve ondan başka bir şeyden bütün yüz çevirmemizi ihsan eylesin. Miraç gecesi ondan gözü hiç kaymayan insanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Farisi'nin dediği gibi ne olursa olsun dosta konuşmak daha tatlı. Her ne kadar dosttan söylenilen şeylerin hiçbiri onun sözü değilse de, o sözün herhangi bir bakımdan o mukaddes sevgiliyle bir bağlılığı vardır. Bu bağlılığı da nimet sayarak bu yolda çabalamak ve bir şeyler söylemek tatlı olmaktadır. İsamiyet ve hakikati birbirinden başka değildir. Ayrılıkları yalnız birinde bilgilerin topluca ve ötekinde geniş, açık olmalarında ve düşünce yolu, keşif yoluyla hasıl olmalarında ve görmeden, anlamadan, görerek inanılmalarında ve uğraşarak ibadet etmek yerine kendiliğinden ibadete sarılmaktadır. Parlak olan İslamiyet'in bildirdiği bilgiler ve hükümler, hukuki yakine kavuştuktan sonra hiç değişiklik olmadan keşf yoluyla ve geniş olarak anlaşılmaktadır. Görmeden inanılan şeyler hiç değişiklik olmadan kalp gözüyle görülür. Sevap kazanmak, ibadet yapmak için uğraşmak, didinmek arzusu ortadan kalkar. Hakkul makamına kavuşmanın alameti, o makamdaki bilgilerin ve marifetlerin İslamiyet'in bildirdiklerine tam uygun olmasıdır. Kılıcı kadar uygunsuzluk bulunursa hakikate kavuşulmadığı anlaşılır. Tarikat büyüklerinden herhangi birinin bilgisinde ve işinde İslamiyet'e bir uygunsuzluk bulunması, şuursuzluktan ileri gelir. Şuursuzluk yolda ilerlerken hasıl olmaktadır. Tasavvuf yolunun sonuna kavuşanlar hep sav, şükür, uyanıklık halindedirler. Onlar vakte değil, vakit onlara uymaktadır. Hal ve makam onların yüksek derecelerine uymuştur. Farisi'nin dediği gibi. Sofi denince evnül Vakt anlaşılır. Fakat safi, vakit ve hali aşmıştır. Görülüyor ki İslamiyete uygunsuzluk, hakikate kavuşulmamış olduğunu gösterir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı, İslamiyet, hakikatin kabuğudur. hakikati İslamiyetin özüdür demiştir. Bu sözler her ne kadar söz sahibinin doğru yoldan ayrıldığını göstermekteyse de, belki bu sözde kısa ve toplu olan şey, açık ve geniş olan şeyin kabuğu gibidir ve düşünerek anlamak, kalp gözüyle görmek yanında özün kabuğu gibidir demek istemişlerdir. Fakat halleri doğru olan büyükler böyle lastikli kelimeleri söylemekten kaçınmışlar. Kısayla, uzun ve düşünceyle keşif kelimelerinden başka bir şey söylememişlerdir. Bir kimse harca Nakşibend hazretlerinden sordu ki tasavvuf yoluna girmek ve ilerlemek ne içindir? Cevap olarak belirtti ki kısa ve toplu olan bilgilerin genişlemesi için ve düşünerek anlaşılan bilgilerin keşif yoluyla bulunması içindir. Allahu Teala bilgilerimizi ve işlerimizi ismiyete uygun eylesin. Ayrıca başınıza rahmetim. 85. mektup bu mektup Mirza Fetullahi Hakiime yazılmıştır. Salih işleri yapmak ve namazları cemaate kılmak lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala sizi beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. İnsana önce itikadını, imanını düzeltmek lazımdır. Bundan sonra salih yarar işleri yapmak lazımdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplamayan ve insanı Allahu Teala'ya en çok yaklaştıran yarar şey namazdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. Namazı doğru dürüst kılmakta şereflenen bir kimse çirkin kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin 45. ayetinde mealen doğru kılınan namaz insanı fahşadan ve münkerden derhal uzaklaştırır. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir. Görünüşte de namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. Büyüklerimiz bir şeyin hepsi yapılmazsa hepsini de elden çıkarmamalıdır buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına hiç kılma dememelidir. Bu sözü din düşmanları çıkarmıştır. Böyle bozuk kılınacağına doğru kıl demelidir. Bu inceliği iyi anlamalı. Namazı cemaatle ve huşu ve huduyla kılmalıdır. Çünkü insanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Mü'min suresindeki ayet-i kerimede mü'minler herhalde kurtulacaklardır. Onlar namazlarını huşuyla kılanlardır buyurdu. Köyde yolda namaz kılmak için kıbleyi bulmak lazımdır. Kıble cihetini öğrenmek için güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir. Yahut bir ipin ucu anahtar veya taşı bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı kıble saati vaktinde çubuğun ipin gölgeleri kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş tarafında olan ucu kıble ciheti olur. Tehlike korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefislerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet etmek istemesine karşı gelmektedirler. Ashab-ı keyf bir hicret yaparken din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde fitnenin fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek icret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Görülüyor ki Din düşmanlarının göçük çıkarması ibadetlerin şerefini artırmakta, sevabı kat kat çoğaltmaktadır. Daha ne yazayım? Oğlumuz Şeyh Bahattin Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Zenginlere dünyaya düşkün olanlarla bulunmak istiyor. Onlarla düşüp kalkmanın insanı felakete götüreceğini anlamıyor. Onların yağlı tatlı yemeklerini zehir gibi gönlü öldüreceğini, alakı bozacağını düşünemiyor. Kötü arkadaşlardan kaçınınız. İnsanın dinine imanına saldıran tatlı dilli, güler yüzlü korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz, mal ve mevki sahiplerine malı için, makamı için alçalan kimsenin dininin üçte ikisini gider buyurdu. Mal için mevki kazanmak için insan düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden çıkarıyorlar.